Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle beraber oturmaları cennet, karışık oturmaları ise cehennemdir. İnananlar karışık olarak oturdukları zamanda kendi vicdanlarına müracaat ederlerse bu ruhi cehennemi görürler. Artık haya imanın nizamıdır. Nizamın bozulması ile iman bozulur. edeb Dünya ve Din kitabında kadınlarla erkeklerin bir araya gelmeleriyle, üç belanın topluma geleceği belirtilmektedir. Aile geçimsizliği, hayasızlık, nefret. Bu dünyadaki cennet ve cehennem, ahirette hakiki cennet ve cehenneme tebidil olunacaktır. Hele açıklık ve saçıklık olduğu takdirde, ahlaksızlığın hakikati meydana çıkar, belası görülür. Hadisi şerifte, Güzel ahlak, güzel komşuluk binaları tamir eder, ömürleri ziyadeleştirir buyruldu. Meclis adaplarının içerisinde bu güzelce anlaşılmıştır. Nefsin terbiye edilmesi, namusun muhafaza edilmesi, yuvaların bozulmaması meclisteki toplantılara bağlanmıştır. Kadın ve erkeğin bir arada bulunmamaları en güzel ahlaktır. Hatta iffetli bir hatunun erkekten daha ziyade açık saçık hanımlardan kaçınması zaruridir diye ulemanın tavsiyesi de olmuştur.